Efendiler, Allah'a itaat edenlere, bütün mahlukat itaat eder. Rüzgar da itaat eder. Ateş de itaat eder. Deniz de itaat eder. Ve entin alemin kuntum müminin eğer hakkıyla ibadatersen Allah mutlaka sizi ali kılar. Ama iman zafa uğramış, ibadet bir tarafa kaymış. Büyüke hürmet, küçüğe şefkat, tevhid bozulmuş. O Cenab-ı Hak ne yapar? Zalimlere kuvvet verir. Allah'a İnananlar Allah'a asi olurlarsa, Allah inanmayanlar onların başına musallat eder. Defterin kenarına yaz, mı galiba konuştuğum sözü. Bir daha söylüyorum. Allah'a inananlar Allah'a asi olursa, Allah'a inanmayanları Allah bundan üzerine musallat kılar. Kamciyen pişirir sesini, pişirtir. Onun için kendini çek çevir, o vakit her şeyi düzelecek. Herkes kapısının temizlesin, şehir temizlenecektir. Cenab-ı Allah diyor yok şimdi kuduma etkilerin ya evinizin ahmeti kullaha ey ima edinlerim. Allah'tan korkunuz. Deltenzur makedde medlik adin. Yarın <gülüyor> içini hazırladın diyor Cenab-ı Allah. Sonra bak bak da sonra tekrardan ürpersin vücudunu. Tiken tiken olsun tüylerin. Çünkü seyyahattan bir şey göremeyeceksin hesaba çekersen kendini. Birçok geceler içkiyle fışkıyla uykuyu terk ettir. Bir akşam Allah için uykuyu terk etmez. 5 kuruşun dünyanın bir ucundan bir uca uzattın. Allah rızası için bir kere tırnağını bile oynatmadı. Düşün. Her cuma vaazı dinliyorsun, dışarı çıkıyorsun, unutuyorsun, udun ediyorsun istikrarında. Olmaz. Ölüleri görüyorsun. Bana ölüm yok sande diyorsun. Hani firavunlar, hani Nemrutlar, hani Şaddadlar, hani Allah azıyanlar, ordu sahipleri ne oldular hani? Allah'ı davası onlar. Hani peygamberler, salihler, veliler ne oldular? Sana ibret değil mi bunlar ittekullah Allah'tan kork kitre Allah seni hesaba çekmeden sen kendine hesaba çek